Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala rasulillah ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti üzerindeki hakkı, sayfa 37. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti üzerindeki hakları çoktur. Bunlar, İslam ümmetinden olan her ferdin üzerine düşen haklarıdır. Allah'ın izniyle bunları biraz ayrıntılı olarak anlatacağız. Bu haklardan bazıları, Şöyledir, şunlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman edilmesi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman, Müslümanın inanması gereken iman esaslarındandır. Peygamberlere iman bu esaslar arasındadır. O sallallahu aleyhi ve sellem iman edilmesi gereken peygamberlerden biridir. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Allah'a elçisine ve indirdiğimiz nura yani Kur'an'a inanın. Tegabun suresi ayet 8. Gelin Allah'a ve onun ümmi yani okuma yazma bilmeyen peygamberi olan elçisine inanın ki o da Allah'a ve onun sözlerine inanmaktadır. Ona uyun ki doğru yolu bulasınız. Araf suresi ayet 158. O, Kendisine iman edilmesinin şart olduğunu söyledi. Bana Allah'tan başka hak ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şehadet edinceye kadar insanlarla savaşmam emredildi. Hadis Bukhari ve Müslim'de geçmekte. Onun risalet ve nübüvvetinin yani peygamberliğinin Allah katından verilmiş bir hak olduğunu, içinde şüphe bulunmayan kesin tasdik ve tasdik etmek... Ve gereğini yapmak ona imandandır. Dine dair getirdiği ve Yüce Allah hakkında haber verdiği her şeyi tasdik etmek gerçek bir haktır. Bunun kalp ve dille tasdik edilmesi gerekir. Kalp inkar ederken ona dille iman edilmesi yeterli değildir. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Allah'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba... Ve daha önce indirmiş bulunduğu kitaba inanın. Kim Allah'ı meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse o uzak bir sapıklığa düşmüştür. Nisa suresi ayet 136 Ona peygamberliğine daha önce meydana gelmiş ve Allah'ın kendisine bildirdiği meydana gelmemiş şeylerden Haber verdiklerinin hepsine iman etmek kişinin imanının tam olması için şarttır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görmediği halde kendisine iman eden kimseleri ne mutlu diyerek takdir etmiştir. Beni görerek bana dua edene bir kere ne mutlu, beni görmeden iman edene yedi kere ne mutlu. Albani'nin Silsiletü Sahiha isimli kitabında zikredilmiştir. Kim onun peygamberliğinde şüphe ederse kafir olur. Çünkü bu konuda deliller çoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevilmesi. Bu da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti üzerindeki haklarından biridir. Onların da görevidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevilmemesi İmanın gitmesine sebep olur. Allah, peygamberini sevmeyi yüce kitabında şart koşmuş ve şöyle buyurmuştur. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar, kötüye gitmesinden kaygılandığınız ticaretiniz, hoşlandığınız meskenler, size Allah'tan, elçisinden, ve onun yolunda cihat etmekten daha sevgili ise o halde Allah'ın emrini yerine getirinceye kadar gözetleyin. Allah yoldan çıkmış topluluğu doğru yola iletmez. Tevbe suresi ayet 24. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sizden hiçbiriniz ben kendisine babasından, çocuğundan, ''Ve bütün insanlardan sevimli olmadıkça tam iman etmiş olmaz.'' Hadis Bukhari'de geçmekte. Ömer radıyallahu anh bu hadisi duyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ''Kendim hariç sen bana her şeyden daha sevimlisin.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Hayır, canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki ben sana kendinden daha sevimli olmadıkça tam iman etmiş olmazsın.'' dedi. Bu defa Ömer radiyallahu anh vallahi sen şimdi bana kendimden daha sevimlisin dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi oldu ey Ömer dedi. Yani şimdi doğru söyledin ve peygamberini sevmekle tam imana gerçekleştirdin demek istiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Üç şey vardır ki kimde bulunursa o kimse imanın tadını bulur. Allah ve Resulünün kendisine herkesten daha sevimli olması, kişinin sevdiğini sadece Allah için sevmesi, Allah kendisini küfürden kurtardıktan sonra ateşe atılmayı sevmediği gibi küfre düşmekten, küfre dönmekten hoşlanmaması. Hadis Bukhari'de geçmekte. Onun sevdiği kulun sevdiğine tercih etmek, onun getirdiğini sevmek, ona davet etmek, Ailesini ve sahabilerini sevmek, onu sevmek demektir. Onu çok anmak ve ona kavuşma özlemi duymak, yine onu sevmek demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ebu Umame, kalbi bana meyleden müminler, müminlerdendir. Hadis Ahmet bin Hanbel'de geçmekte. Bunun anlamı şudur. İçi peygamberle birlikte olmaktan zevk alan, sevgi ve muhabbetle ona meyleden kimse müminlerdendir. Bu ancak samimi olmakla ve başkasına değil de ona uymakla olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmek, yüce Allah'ın sevgisine ulaşmak demektir. Şair şöyle diyor, ''Sen seviyor görünerek ilaha isyan ediyorsun.'' Bu düşünüldüğünde çok tuhaf bir şeydir. Ona mutlaka itaat ederdin, sevdiğinde samimi olsaydın eğer, gerçekten seven kimse sevdiğine itaat eder. Ona itaat etmek, söylediğini tasdik etmek, anıldığında gece ya da gündüz devamlı ona saygı göstermek, onu üstün tutmak ve onu sevmek demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat edilmesi ve emrinin yerine getirilmesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat edilmesi Yüce Allah'ın kitabıyla farz kılınmıştır. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Amellerinizi boşa çıkarmayın. Muhammed suresi ayet 33. Başka bir ayette. Ey iman edenler! Allah'a ve elçisine itaat edin. İşittiğiniz halde ondan dönmeyin. Enfal Suresi Ayet 20 İbni Kesir bu ayeti tefsir ederken şöyle demiştir. Yüce Allah mümin kullarına kendisine ve Resulüne itaat edilmesini emrediyor. Onları kendisine karşı gelmekten, kendisini inkar eden ve karşı çıkanlara benzemekten men ediyor. Ona İtaati terk etmeyin. Aksine emrini tutun. Sizi davet ettiği gerçeği öğrendikten sonra yasaklarını terk edin. İbn Saadi rahimeullah da şöyle diyor. Yüce Allah kendisinin müminlerle birlikte olduğunu haber verdiğinde onlara kendilerinde mevcut olan imanın gereğini yerine getirmelerini emretti. Bu yüce Allah'ın emirlerine ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emirlerine uymakla onların emir, tavsiye ve öğütlerini yerine getirmekle olur. Aslı astarı olmayan, boş ve kuru sözle yetinilmez. Çünkü bu Allah ve Resulünün razı olmayacağı bir durumdur. İman ve temenni ile olur ne de gösterişle ama iman kalbe yerleşen, ...ve amellerin tasdik ettiği şeydir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ümmetimin hepsi cennete girecektir. Ancak kabul etmeyenler girmeyecektir. Sahabiler Allah'ın Resulü kimler kabul etmeyecekler diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim bana itaat ederse cennete girecektir. Kim de bana isyan ederse benim davetimi kabul etmemiş olur. Hadis Bukhari'de geçmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Haberiniz olsun. Bana kitap ve onun yanında kitabın benzeri verildi. Yakında koltuğuna oturmuş karnı tok birisi şöyle diyecek. Bu Kur'an'a sarılın, onda bulduğunuz helali helal kılın, onda bulduğunuz haramı haram kılın. Hadis Ahmet ve Ebu Davud'da geçmekte. Ebu Davud ve İbn-i sahih bir senetle şu hadisi yer almaktadır. Herhangi biriniz koltuğuna yaslanmış olarak benim emrettiğim veya yasakladığım bir husus ona gelince bilemem. Biz Allah'ın kitabında ne bulursak ona tabi oluruz derken görmeyeyim. Müminin görevi helal ve haram kıldığı şeylerde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmektir. Onun helal kıldığı da helaldir. O'nun haram kıldığı da haramdır. Hazan haramdan uzak durmak gerekir. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Haberiniz olsun. Rasulün haram kıldığı Allah'ın haram kıldığı gibidir. Hakim Tirmiz ve İbn-i Maced'e geçmekte bu hadis. Yüce Allah'ın kendisine itaatle Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme itaati yan yana getirmesi... Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaatin önemini gösterir. Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Nisa suresi ayet 80. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş demektir. Bana isyan eden Allah'a isyan etmiş olur. Hadis Bukhar ve Müslim'de geçmekte. Onun emrine karşı gelmekten... Ve ona isyan etmekten tamamen sakınmak gerekir. Çünkü bu yapılan amelleri boşa götürür ve cehennemi gerektirir. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Kim Allah'a ve elçisine başkaldırırsa ona içinde sürekli kalacakları cehennem ateşi vardır. Cin suresi ayet 23. Sünnetine ve emrettiğine sarılmak, men ettiğinden sakınıp uzak durmak onun usulüne uymak, kıyafet ve beden temizliğine dikkat etmek, söz ve davranışlarda doğru olmaya çalışmak, yeme, içme, giyme ve evlilikte helal olandan ayrılmamak ve bu konuda haramdan çekinmek, ona itaat etmek demektir. Müslümanın yapması gereken başka şeyler de vardır ki, bunlar da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından emredilmiş, ve onun tarafından yasaklanmıştır. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Elçi size ne verdiyse onu alın. Size neyi yasakladıysa ondan sakının. Haşr suresi ayet 7. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyuruyor. Size bir şey emredersem ondan gücünüzün yettiği kadarını yapın. Size men ettiğim şeyden de vazgeçin. Hadis Müslim'de geçmekte. Ona sallallahu aleyhi ve selleme uyulması. Peygamberine uymak mümine gereken şeylerdendir. Ona uymak inanç, söz ve davranışta olur. Bunlar dinin tamamıdır. Ona uymak Allah'ı sevmek demektir. Yüce Allah şöyle buyuruyor. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Ali İmran suresi ayet 31. Müslümanın peygamberinin yoluna uyması, onun izini takip etmesi, söz ve fiil olarak getirdikleriyle amel etmesi gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği her şeye uymak Allah'ın sevgisini, rızasını ve mağfiretini elde etmek içindir. Ona uymak, getirdiklerine rıza göstermekle olur. i̇bn Recep Receb Rahimehullah, Camiül Ulüm, Vel Hikem'de şunları söyler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, benden sonra yaşayanlarınız birçok ihtilaf görecekler. Benim sünnetime ve doğru yolda olan Hulefai Raşidi'nin sünnetine, dişlerinizle ısırırcasına sarılın. Hakimin müstebrekinde geçmekte bu hadis. Kendisinden sonra dinin usulü, füruhu, amel, söz ve inançlarla birçok ihtilaf ortaya çıkacağını haber vermektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin bir dışında hepsi de cehennemde olan yetmiş küsur fırkaya yani gruba ayrılacağını bildirdi. Bir hariç denilen fırka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbinden getirdiklerine ve ondan sonra sahabilerin uygulamalarına uyan fırka inaciye, yani kurtuluşa eren fırkadır. Ömer bin Abdülaziz rahimahullah şöyle diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ondan sonraki idareciler sünnet bıraktılar. Onları almak, Allah'ın kitabına sarılmak ve Allah'ın dinini desteklemek demektir. Hiçbir kimse onları değiştirmemeli ve onlara aykırı olan bir şeye bakmamalıdır. Onlara uyan doğruyu bulmuştur. Onlardan sarılan muzaffer olmuştur. Birisi onları bırakıp da müminlerin yolundan başkasına uyarsa, Allah onu döndüğü yola yöneltir, cehenneme sokar ve orası... Kötü bir varış yeridir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emrine karşı çıkmaktan sakınılmalıdır. Ona karşı çıkılmasında Allah korusun dinden çıkma söz konusudur. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Ona uyun ki doğru yolu bulasınız. Araf suresi ayet 158. Bu Allah'ın kendisinden hidayet isteyene... Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uyması için verdiği emridir. Onun emrine karşı çıkana sadece doğru yoldan çıkma ve pişmanlık vardır. Allah'ın dininde bidat çıkarmamak, ona uymak demektir. Müslüman bidat çıkartmak şöyle dursun, gücü yettiği kadar dindeki her bit adi yok etmeye çalışır. Müslümanın peygambere karşı söylenen her söze karşı çıkması... Onun koyduğu kurallara zıt olanı terk etmesi söz, amel ve inançta onun uygulamasına aykırı olan her şeyden yüz çevirmesi gerekir. Ondan sabit olan ve ona nispeti sahih olanı almak gerekir. Çünkü o Rabbini en iyi bilen, ondan en çok korkan ve çekinen bir kimseydi. Onun getirdiğine sarılmak... Tereddüt ve şüphe etmeden bunlara uymak gerekir. Çünkü o keyfine göre konuşmaz. Ona sadece Rabbi öğretmektedir. Müminin görevi inanç, ibadet ve davranışta. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uymaktır. Bu Allah'ın izniyle kıyamet günü kurtuluşun vasıtasıdır. Buna aykırı davranan Allah korusun bu davranışı yüzünden... Cehenneme atılacaktır. Subhanık Allahümme ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfirullah ve etubu ileyk. Akhir davana en elhamdülillahi rabbil alemin.